Sevgili izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Bursa'dan bir izleyicimiz. Üç aylık hamileyim. Neredeyse her gün kanamam oluyor. Bundan dolayı namaz kılamıyorum. Bir de her gün fitil kullanıyorum. Bunun için her gün gusul abdesti almam gerekir mi? Kardeşimizin her gün araması oluyorsa zaten bu rahatsızlıktır. O kullandığı ilaçlardan dolayı, dilden dolayı her gün gusül abdesti alması gerekmiyor. Dolayısıyla kardeşimiz her vakit için abdest alması gerekir ama gusül abdesti alması gerekmiyor. Onun için kardeşimiz o açıdan rahat olsun. Efendim, Malatya'dan Remziye Ege, eşim bir miktar para bırakmıştı yanıma dar günler için. Borç isteyen bir yakınımıza eşimden habersiz oğlumla birlikte bu parayı borç verdik. Eşim sonradan öğrendi, çok kızdı. Çok kızdı bana. Eşim vefat etti, 9 yıl geçti. O kişi halen borcunu ödemedi. Eşim vefat etmeden önce her türlü hakkını bana helal etti. Acaba bu da onun içinde var mıdır? Gönlümü çok meşgul ediyor. Çünkü eşim bu durumdan çok rahatsız olurdu. Evet. Bu aslında kardeşimizin gönlünün ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Eğer eşi vefat etmeden önce hakkını helal etmişse zaten etmiştir. Bu da içinde midir? Elbette ki içindedir ama eğer eşi vefat ettiyse, zaten geriye kalanı miras olarak bırakmıştır. Artık eşine ait değil, zaten kendilerine aittir. Dolayısıyla o eşin orada bir hakkı yoktur. Miras olarak bıraktığı için, o açıdan gönülleri rahat olsun inşallah. O zaten onlara aittir. Herhangi bir sorumluluk yoktur. Halal ettiğini zaten helal etmiştir. Efendim, Alkan Kuruçam Ankara'dan çocukları için dua istiyorum demiş efendim. Eve misafir geldiğinde çocuklarım hasta oluyor, nazardan dolayı olabilir mi diye sormuş. Kesinlikle hayır. Bu şeytanın verdiği bir vesosedir. Neden böyle bir vesoseyi veriyor şeytan? Eve misafir gelince çocuklar nazar oluyor. Misafir kabul etmesin diye ya da misafir gelince gönlü bozulsun diye, gönlü meşgul olsun diyedir. Evet, onun için böyle misafir gelince ya da birileri gelince ya da o biri yerlere gidince çocuklar nazar oluyor. Fikri düşüncesi yanlıştır. Eğer böyle bir endişesi varsa yapılması gereken şey nedir? Talakverna suresini okuyacak, çocuklarına üfürecek ya da elini üfürüp çocukların başını, bedenini böyle meshedecek nazardan korumuş olacak. Ama bunu böyle düşünmek doğru değildi, Bu şeytanın verdiği bir vesvesedir. Onun için gönül rahatlığıyla misafir de kabul edebilir, misafirliği de gidebilir. Bu fikri düşünceyi aklından, gönlünden atmalıdır. Şeytan böyle bir vesvese verdiğinde evet onu gönlüne yaklaştırmaması gerekir. Efendim Sakarya'dan Bülent Muslu ölmüş bir kişi adına kurban kesiyoruz. Bunda bir sakınca var mı? Evet. Ölmüş kişiye her neyi gönderirse gönderelim o gider. Dolayısıyla kurban da kesilir. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Hatice annemiz için kurban kesmiştir. Ona göndermiştir. Dolayısıyla gönderilir herhangi bir sorun olmaz. Doğru olur, güzel olur. Hem yaşayana yaşayan için kesilebilir, hem vefat etmiş olanlar için. Evet. Efendim bir izleyicimiz selamun Aleyküm. Dövme yapmak günah mı? Su getirirse oluyor mu? Evet. Dövme yapmak doğru değildir. Günah değil, doğru değildir. Yani vücudumuzda Allah'ın yaratmadığı bir şeyi yapmak demektir. Onun için doğru değildir. Yapsak ne olur? Yapsak bir sorun olmaz. Su geçirip geçirmemesi önemli değildir. Evet. Zaten yıkanırken üstünü yıkıyorsun, altını değil. Dövme derinin altına giren boyadır. Gusül evet. abdesti olsun veya normal abdest olsun zaten üstünü yıkıyorsun, altını yıkamıyorsun. O abdeste, gusülde herhangi bir sorun teşkil etmez. Ama söyledim, vücudu o şekilde tahrip etmek doğru değil. Daha önce yapılmışsa zaten sorun değil. Ona dokunmak gerekmiyor, silmek gerekmiyor. Ama yapmak doğru değil, hoş bir şey değildir sadece. Evet. Efendim İstanbul'dan Tuncay Bakara suresi 256. ayetinde Allah buyuruyor ki tağutu reddetmemizi emrediyor. Tağutun anlamı nedir? Bugün günümüzden yaşam tarzımızda tağutu nasıl anlamalıyız? Evet. Önemli bir mesele. Eğer Allah onu reddetmemizi istiyorsa, tağuta uymamamızı söylüyorsa, tağutun peşinden gitmememizi söylüyorsa, bu durumda tavuti anlamak gerekir. Allah her neyi buyurmuşsa o haktır. Hak. Hakkın dışında ne varsa o da batıldır. Öyle buyurdu ayet-i kerimede hakkı çekip çıkarırsan batıldan başka ne kalır? Hiçbir şey. Hak'tan başka ne varsa batıl. Hak Allah'ın buyurduğudur. Hak Allah'ın ismidir. Hak Allah'ın vahyettiğidir. Hak bütünüyle Allah'a aittir. Hak Allah'ın ismi. O neyi buyurmuşsa, neyi emretmişse, neyi tavsiye etmişse o haktır. Allah neye güzel demişse o güzeldir. Neye çirkin demişse o da çirkindir. Neye doğru demişse doğru, neye yanlış demişse o yanlıştır. O hak. Her neyi buyurmuşsa haktır. Bunun dışında kalan her ne varsa o da batıldır. O da şeytanın verdiği vesvesedir. Tağut, ihva. Şeytanın insanı ihvaya düşürmesi. Şeytanın insana hak olmayan bir şeyi doğru olarak vesvese vermesidir. Yanlışı doğru doğru yanlış diye göstermeye çalışır. Et hakkın dışında ne varsa o tağuttur. Onun için hayatı yaşarken, hayatı Allah ile yaşamak gerekir, Allah'ın vahyi ile yaşamak gerekir. Allah bizi nereye koymuşsa önce orada durmak gerekir. Nereye koymuş Allah bizi? Ne için yaratmışsa bizi oraya koymuştur. Sen Hazreti insansın, yeryüzündeki halifemsin, beni temsil ediyorsun, beni isimlerimle temsil ediyorsun. Seni avdolasın diye yaratmışım. Aşıklık için yaratmışım. Bu aşkı, Allah'a olan aşkı tatasın, yaşayasın, gereğini yapasın. Kulluğunu, aşkını, muhabbetini, imanını ispatlasın diye seni dünyaya göndermişim. Ve yerde gökte ikisi arasında ne varsa senin hizmetine vermişim dedi. Kulun kendini önce böyle görmesi gerekir. Böyle anlaması gerekir. Böyle anlamazsa, böyle anlarsa kendini hakta görür. Hak ile görmüş olur, hak ile anlamış olur. Böyle görmezse, böyle anlamazsa, böyle yaşamazsa tağuta düştü. Tağuta gömüldü. Şeytanın ihvasına gömülmüş. Şeytanın peşinden gidiyor demektir. Hak'ı hak olarak görmüyor, hak'ı batıl olarak görüyor demektir. Dünyayı fani olarak görmüyor, ebedi olarak görüyor. Öyle yaşıyor demektir bu. Allah'ın güzel dediğine güzel diyemiyor. Çirkin dediğine çirkin diyemiyor. Derse yapması gerekir. Yap gereğini yapmıyorsa onu öyle söylememiş, öyle anlamamıştır. Yani eğer biri dünyayı ahirete kurban etmiyorsa, ahireti almak için dünyayı harcayamıyorsa o dünyaya baki muamelesi yapmıştır. Ahiretini aslında tercih edememiştir. Edememiş ki onu satın alamıyor. Aynı şekilde kendini, nefsini, vaktini, zamanını, hayatını Allah'a kurban edemiyorsa bu durumda nefsini, kendini Allah'tan daha çok sevmiş demektir. Ne müştahid i Kerime'de de ki, namazım, selatım, ibadetlerim, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. İşte kul böyle olunca bunu söyleyince eğer söylediği doğruysa gerçekten böyleyse o haktadır. Değilse o tağuta gömülmüş. Şeytanın verdiği vesoseye evet, gömülmüş. Nefsinin arzusuna, isteğine evet, gömülmüş. Dünyaya gömülmüş demektir. Orada kaybolmuş demektir. Kendini kaybetmiş demektir. Evet, Tağuttan kurtulmak için yapmamız gereken şey Allah'ın ipine sarılmaktır. Onun için Allah hep beraber Allah'ın ipine sarılın dedi. Allah'ın ipine sarılıp Allah'a gitmemiz gerekir. Allah'a yaklaşmamız gerekir. Neyle? İmanımızla. İpine sarılınca onun emrettiği gibi yaparız. Onun sevdiği gibi yaparız. Sevmediğini de yapmayız. Sevdiğini yapınca sevgisini kazanıyoruz. Allah'a o sevgiyle, o aşkla, o imanla yakın oluruz. Yakınlık, evet, aşkla, muhabbetle, sevgiyle olan yakınlıktır. Ne kadar seviyorsan o kadar yakınsın. O kadar iman etmişsin çünkü. İmanın o kadar kamildir. Sevgi mutlaka ispat ister. İşte hayat, imtihan, bu sevgiyi ispatlama imtihanidir. Bu bir imkan. Sevgiyi, aşkı, muhabbeti, imanı ispatlama imkani. Önümüzde her ne gelirse gelsin mutlaka Allah'ın bir emri vardır. Ya Allah'ın emrine tabi olur, uyar, onun sevgisini kazanır, imanımızı ispatlarız, seni seviyorum ya Rabbi deriz ya da şeytanın verdiği vesveseye, ihvasına kapılırız acaba deriz, bence deriz, barancaya göre deriz, herkes ne der deriz, herkes böyle yapıyor deriz, şeytanın verdiği vesvese'ye, ihvaya düştük. Yani bir yanda hak vardır, bir yanda batıl. Batıl ihvadır. İhva en zamanda batıldır. Evet, ihvaya düşmeden, tavuta düşmeden, yaşamak için, Hakta olmak gerekir, hak ile olmak gerekir, haklı ile olmak gerekir, hakkı hak ile yaşamak gerekir. Evet. Efendim, çorumdan bir izleyicimiz, istihare namazı nasıl kılınır ya da bu namazı uygulamak ya da kılmak doğru mudur? İstihare namazı diye bir namaz yoktur. Bu insanların kendi kendine ürettiği gibi bir şeydir. İstihare namazı evet, zannedildiği gibi değildir. Nasıl yani zannedilmiş? İşte mesela evlenmek istiyor. Benim falanca ile evlenmem doğru müdür, yanlış mıdır? İstihare yapıyor. Namaz kılıyor, yatıyor. Eğer beyaz şeyler görürse ya da başka bir ona göre bir şey görürse Doğrudur. Siyah şeyler görürse ya da başka şeyler görürse ona göre yanlıştır. Yanlış. Rüya bu. Şeytan, nereden biliyorsun o rüyanın rahmani olduğunu, şeytani olmadığını, nefsani olmadığını nereden biliyorsun? Bilemezsin onu. Evet, böyle bir istihare namazı yoktur. İstihare namazı şöyledir. Herhangi bir şeyi yapmaya karar verdiğinde Allah akıl vermiş. Buna beraber mesela Resulullah Efendimiz yolu göstermiş. tercihenizi yapın demiş. Allah'a göre tercihini yap demiş. Evlenecek misin? Bu durumda senin yapman gereken şey tercih yaparken insan ya onun malından dolayı yani evleneceği kişinin malından dolayı veya güzelliğinden dolayı veya aşiretinden, soyundan, sopundan dolayı evlenir. Ya da onun ahlakından, güzel ahlakından dolayı evlenir. Siz bu sonuncusunu, dördüncüsünü seçin. Ahlakı güzel olanı tercih edin. Allah'ın güzelliğinin üzerine tecelli ettiği kimseyi seçin. Diğerlerine bakmayın dedi. Bu özelliği arayın dedi. İstiharaya demedi bak. Ne dedi? Seçimini yap. Ahlakı güzel olanı tercih et dedi. Evet. Herhangi bir konuda tercih yapıyorsun. İki reket namaz kılıp bunu benim için, bu kararımı benim için hayırlı eyle ya Rabbi deyip dua ediyorsun. Yoksa bana göster demiyorsun. Gösterse imtihan nerede kaldı? Evet. Hayat bir imtihan ve Allah bize akıl vermiş, irade vermiş, vahyini indirmiş, nasıl tercih yapmamız gerektiğini de bize öğretmiş. Dolayısıyla Kendimize mürşid mi arıyoruz? Mürşid aramak için işte istihare uykusuna yat. Yanlış. Senin aklını kullanman gerekir? Sen hangi vasıftaki bir mürşidi Kamil arıyorsun? Nasıl bir mürşidi Kamil arıyorsun? Allah'ın vahyine göre hareket etmen lazım. Mürşidi Kamil peygamber varisi. Peygamberi temsil ediyor. Kıyamete kadar bu böyledir. Hangi vasıfların olması gerekir onda? Evet, kendine bir müşid ararken onun Allah'a göre vasfının ne olması gerekir? Peygamberi vasfa sahip olması gerekir. Yani evet, Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi size bir Resul gönderdik. Sizden, içinizden, sizin dilinizi konuşan size Allah'ın ayetlerini okusun, açıklasın. Size hikmeti, Allah'ın muradını öğretsin. Nefsinizi tezkiye etsin. Size bilmediklerinizi öğretsin. Bununla beraber sizin için müjdeci olsun, sizin için uyarıcı olsun, sizin için şahit olsun, örnek olsun. Senin böyle bir müşid kamil araman lazım ki onunla beraber sahabe gibi sahabenin kazandığını kazanabilesin. Yoksa işte herkes oraya gidiyor, olmadı. Bu Allah'a göre değil, bu herkese göre sen bir şey arıyorsun. Ya da işte şöyle şöyle oldu. Olmaz öyle. Bak Allah'ın koyduğu bir ölçü var. Bu ölçüye uymuyorsa bu durumda sen Allah'ı bulamazsın. Sen Allah'ın senin için tercih ettiğini tercih etmedin, edememişsin demektir. Sen başka bir şey arıyorsun. Evet. İstihareyle olacak şey değildir bu. İşte yatım istiharede o çıktı. Ya da yatım istiharede bir derviç çıktı. Ne biçim şeydir bu böyle? Şeytan sana böyle hile yapar. Ya da yaptım, vefat etmiş bir müşidi kamil çıktı. O vazifesini yapmış, gitmiş. Müşidin seninle beraber olması gerekir. Sana örnek olması gerekir. Sana destek olması gerekir. Seni taşıması gerekir. Birebir onunla muhatap olman gerekir. Böyle, yani ne zannediyoruz onu? Evet. Onun için istihare, Yoktur. İstiharat sadece iki rekat namaz kılıp Ya Rabbi hakkımda hayırlı eyle demektir. Evet. Efendim Malatya'dan bir izleyicimiz. selamünaleyküm Aleyküm. Çok sıkıntılardayım. Efendimiz'den dua istiyorum. Efendimiz'in ellerinden çok öpüyorum demiş efendim. Sıkıntıda olan bütün kardeşlerimizin Allah sıkıntısını gidersin inşallah. O sıkıntının bir imtihan olduğunu, kazanma imkanı olduğunu anlayanlardan eylesin inşallah. Anlayıp, gereğini yapıp kazanan kullarından eylesin inşallah. Evet. Benim bir izleyicimiz selamünaleyküm. aleyküm. Ben Allah adına yemin ettim. Yeminimi bozdum. Ne yapmam gerekiyor? Sizi Allah için çok seviyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Biri yemin edince, yeminini bozunca Evet, yapması gereken şey nedir? 10 fakiri doyurmak. Sabah akşam 10 fakiri doyurmak. Yani bir fitre demektir. 10 fitre vermesi gerekir. Yani bir fitre eğer 10 TL ise 10 fakiri doyurması gerekir. 100 TL infak etmesi gerekir. Evet. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Mehmet Taş Yürek. Hayırlı akşamlar hocam. Biz ümmet olarak diğer peygamber kavimlerinden avantajlarımız var mı? Allah kullarını bilendir. Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Yaratan bilmez mi? Yaratan yarattığını bilmez mi? Her bir kulu hangi vasıfta yaratmışsa ona nasıl vasıflar özellikler vermişse onu bir tek o bilir. Ne zaman dünyaya göndereceğini, nerede dünyaya göndereceğini, hangi nebiyle, hangi resulle evet, beraber edeceğini de o bilir. Hangisi için ne gerekiyorsa öyle yapmıştır. Onun için avantaj diye bir şey olmaz. Mesela Afrika'daki biri açlıktan ölüyor. Ya da çocukları gözünün önünde açlıktan ölüyor. Ama bakıyorsun öteki başka taraftaki bolluktan ölüyor. İkisinin imtihanı birbirinden farklı değildir. Allah her birine kazanma imkanı sunmuş. Allah dünya hayatına bir günlük hayat diyor. O bir günlük hayatta Hepimiz imtihandayız. Allah bize kazanma imkanı vermiş. Kime nasıl bir imkan verir? Neyle imtihana tabi tutar? Kiminle imtihana tabi tutar? O bilir. Kimi nasıl imtihana tabi tutmuşsa onun bir tek orada kazanma imkanı vardır. Ebediyen kazanma imkanı vardır. Hazreti insan olma imkanı vardır. Onun için Allah hiçbir kula torpil yapmaz. Hiçbir kulu içinde bir şeyi eksik bırakmaz. Herkese kul olma, çünkü kul olsun, abdolsun diye yaratmış. Her birine kul olma imkanı verir. Nerede gönderirse göndersin, kiminle beraber ederse etsin, kime ümmet ederse etsin, bu böyledir. Bu durumda herkese düşen sadece kendine bakmaktır. Rabbim benden ne istiyor, benim nasıl kazanmam gerekir deyip onu anlamaya çalışması gerekir. Yoksa şunlara şöyle muamele etti, bunlara böyle muamele etti. Bu daha şanslıydı. Bu bunun imtihanı daha kolay diye bir şey yoktur. Evet. Herkesin nasıl kazanması gerekiyorsa herkes için Allah imtihanı öyle yaratmıştır. Hangi zamanda en güzel kazanıyorsa o zamanda göndermiştir. Mesela müminler kendi peygamberleriyle beraber olmayı ister. Her mümin ister ki keşke bende Resulullah Efendimiz'in döneminde yaşasaydım der. Ama hayır. Onun da bilmesi gerekir ki eğer onun zamanında yaşasaydı belki iman etmeyebilirdi. Şimdi onun peygamberliği ispatlanmış. Bütün varlık onun peygamber olduğunu biliyor. Ama o an başka bir andır. Evet. Neredeysek Allah bize Hangi muamelede bulunmuşsa, ne iş yapıyorsak, hangi şehirde yaşıyorsak, aramız kimse, babamız kimse, beraber olduğumuz kimlerse bizim için en doğru olan odur. Kazanabilmemiz için, Hazreti İnsan olabilmemiz için, Allah'a abd olabilmemiz için en doğru yer orasıdır. Onun için bize düşen evet ne yapmamız gerektiğini anlayıp doğru yapmaktır. Güzel yapmaktır. Kimse kimseden daha şanslı değildir. Kimsenin torpili de yoktur. önceliği de yoktur. Peygamberler de buna dahildir. Onlar da kullukla sorumluydur. Onlar da vazifelerini yaparken kul olmaya çalışmışlardır. Kulluklarını yapmışlardır. Kulluklarıyla derece itibariyle birbirlerinden üstündürler. Peygamber olarak aralarında fark gözetmeyi buyurdu ama derece itibariyle birbirlerinden üstündürler bir kısmı evet normal peygamber nebi resul bir kısmı ul azm peygamber bir kısmı bir kısmında azim bulmadık buyurdu Allah. Bak kulluklarıyla öndedirler. Kulluklarıyla kazanıyorlar. Evet her birimize düşen doğru yerde olduğumuzu bilmektir. Allah'ın bize dost doğru bir muamelede bulunduğu bilmektir. Buna iman etmektir. Bu muameleyi kabul edip sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum demektir deyip kazanmaktır. Başkalarına bakıp kıyas yapmamaktır. Ne kendimiz için ne başkaları için. Kim nasıl bir muamele görüyorsa Allah'tan o kazanması için olması gerekendir. Evet. Efendim Gaziantep'ten Muhammed Kılıç. Esselamu Aleyküm hocam. Sizi çok seviyoruz. Şu an ailecek sizi izliyoruz. Hocam benim bir sorum olacaktı. Ben Kur'an-ı Kerim'i okumayı çok istiyorum ama neden ise bir türlü okuyamıyorum. Kur'an'ı öğrendim ama tekrar bıraktım. Ne yapmam lazım? Ellerinizden öperim. Hayırlı akşamlar. Sizi çok seviyorum efendim. Allah razı olsun. Evet çok seviyorsak, öğrenmek istiyorsak, öğreniyor hatta bir daha bırakıyorsak bir sorun var. Sevgimizde bir sorun var. Geregini yapamıyoruz demektir. Evet, sevmek. Eğer bizi, o sevgi bizi harekete geçirmiyorsa orada bir sorun var. Nasıl bir sorun olabilir Kur'an'ı okuma açısından? Okurken anlamamışız. Rabbimizin ne söylediğini anlamamışız. Anlamadan okumuşuz daha doğrusu. Eğer anlasaydık, isteseydik de onu bırakamazdık. Çünkü onu her anda anlamak gerekir. Her anda Rabbimizle muhatabız ve her anda Rabbimiz bize bir şey söylüyor. Nerede söylüyor? Elbette ki Kur'an'da. Elbette ki onu vahyetmiştir. Yani nerede olursak olalım. Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmamamız gerekir. Ve Bununla beraber Allah bize o anda bir şey söylüyor. Her anda bize bir şey söylüyor. Her anda neyi söylüyorsa onu bize vahyetmiştir, indirmiştir. Boş bir anımız yoktur. Allah'tan bağımsız bir anımız yoktur. Kur'an'ı okurken böyle okumak gerekir, böyle anlamak gerekir. Yoksa sadece böyle yüzünden okuyup seviyoruz. Yetmez o. Yüzünden okuman gerekir ama bir de onu anlaman gerekir. Zaten sorun bu sorundur. Allah'ın ne dediğini anladıktan sonra bu yetiyor mu? Bu da yetmiyor. Evet Allah böyle söyledi. Ama ne demek istedi? Bir de onu anlamak gerekir. Sadece Allah böyle söyledi. Yetmez o. Bir de ne demek istedi? Onu anlamaya çalışıp tefekkür etmemiz lazım. Tefekkür edince ne olur? Tefekkür edince imanımız artar. Allah'a olan aşkımız, muhabbetimiz artar. Tefekkür ediyorsun, gönlünle arandaki perdeyi kaldırıyorsun. Kendinle Allah arasındaki perdeyi kaldırıyorsun. Rabim ne demek istedi deyip çaba gayret, tefekkür ediyorsun. Fıkh etmeye, derinlemesine düşünmeye çalışıyorsun. Tedemir etmeye, Allah'ın ayetlerinin arkasındaki manayı anlamaya çalışıyorsun. Perdeyi aralıyorsun aslında. Senin bu çaban gayretin duanı olur. Allah da evet, gönlüne onu vahyeder. O aşkı, muhabbeti, yakınlığı vahyeder. İmanı gönlüne indirir. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar buyurdu ya. Evet. Bir tek Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür ederken Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür ederken evet bu ayetler Allah'ın indirdiği ayetler olur ya da afaktaki bütün varlık bir ayet her biri bir ayet tefekkür ederken iman kazanıyoruz. Allah gönlümüze iman indiriyor. Yakınlığını indiriyor, rahmetini indiriyor, muhabbetini indiriyor. Onun için Kur'an'ı sadece böyle yüzünden okumak yetmez. Bir de anlamaya çalışmak lazım. Anlayınca bir de Rabbimiz ne demek istiyor, onu anlamaya çalışmamız gerekir. Böyle olursa Rabbimizle muhatap olmuş oluruz. Allah'ın ayetleriyle muhatap olmuş oluruz. O ayetler gönlümüze iner iman olur, aşk olur, muhabbet olur, haşiyet olur. Allah'a karşı evet marifet olur, edep olur. Yoksa kendi kendimize hayal kurmuş oluruz. İnsan hayal değildir. İmtihan hayal değildir. Hayal olmaktan çıkması için onu tatmak gerekiyor. Önce kendimizi tatmamız gerekir. Varlığımızı tatmamız gerekir. Allah'ın bize nefeti, ruhu. Yani Rabbimizi kendimizde tatmamız gerekir. Rabbimizin tecellisini, nurunu, rahmetini, güzelliğini, aşkını, muhabbetini kendimizde tatmamız gerekir ki ölü olmamış olalım, hayal olmamış olalım, gerçek olmuş olalım. Evet, böyle olunca Rabbimizin yakınlığını tatmış oluruz. Evet, vahiy ile muhatap olurken, evet onu anlamaya çalışırız. Rabbim bunu bana söylüyor. Kendini tatmadan onu öyle anlayamazsın. Onu öyle tadamazsın. Evet. inşallah böyle yapacağız. Efendim Kıbrıs Hüseyin Gürçinar hocamıza selamlar demiş efendim. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Hem kardeşimize hem Kıbrıs'taki kardeşlerimize selam olsun inşallah. Efendim Konya'dan Cesim Yıldız hocam selamun aleyküm. Allah'a itaat ediyorum ve içimde ara sıra vesvese oluyor. Bunun sorunu nedir acaba? Herkes vesveseyi içinde hissedebilir. Şeytanın işi vesvese vermektir. Allah öyle buyurdu ayet kerimede Nas suresinde Fisudurin Nas Şeytan insanın göksüne Vesvese verir. İşi bu. Bu vesveseyi hissetmek imana bir zarar vermez. Önemli olan onun vesvese olduğunu bilmektir. O vesvesenin şeytandan geldiğini bilmektir. Allah öyle buyuruyor Diyar-ı Kerime'de. Takva sahiplerine şeytan bir vesvese verdiğinde onlar onun şeytandan olduğunu hemen anlar. Hemen anlar ve hemen tedbirini alır. Onu gönlüne yaklaştırmaz. O şeytanın verdiği vacibeseyi gönlüne yaklaştırmaz. Takva sahibi demek veli demektir. Veliye bile o vacibeseyi verebiliyor. Nasıl? Fi sudurunnas minel cinni fevannas. Yani o vacibeseyi verenler insanlardan da olur, cinlerden de. Yani biri sana seninle konuşurken seni Allah'tan başka bir tarafa davet ediyor, yanlış bir şey söylüyorsa, o da şeytanın vazifesini yapıyor, o da sana bu sözü veriyor demektir. Onu da anlaman gerekir. Evet, anlayıp o verdiği bu sözeyi, o yanlışı gönlüne yaklaştırmaman gerekir. Ona kapılıp peşinden gitmemen gerekir. Eğer o söylenen Allah'ın vahyine ters düşüyorsa, o şeytandandır. Doğruysa, doğrusu Allah'tandır. Dolayısıyla herkese şeytan, vesvese verebilir. Önemli olan hakkı batıldan ayırt etmektir. Evet, Allah'ın vahyini bilmektir, anlamaktır. Eğer ona ters düşüyorsa, o da vesvesedir, şeytandandır. Bunu bilip onu da gönlüne yaklaştırmamaktır. Onun peşinden gitmemektir. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Şeytanın adımlarına uymayın. Şeytanın peşinden gitmeyin. Şeytana tabi olmayın. Şeytana abd olmayın. Buyurdu. O sizin apaçık düşmanınızdır. Mesele düşmanımızı bilmektir, tanımaktır. Ama düşmanın peşinden gidersek onu dost olarak kabul etmişiz demektir. Şeytanın peşinden gittiğimizde Allah'tan uzaklaşmış oluyoruz. Bu durumda Şeytan'ı dost kabul ettik Allah'ı düşman anladık demektir bu. Şeytanın peşinden giderken Allah'tan uzaklaşıyoruz. Ama Allah'ın vahyine tabi olunca, peygamberinin peşinden gidince şeytandan uzaklaşıyoruz. Artık onun vereceği vesvese zayıflar, cırızlaşır. Bir gücü olmaz. Sadece ondan tiksiniriz. Böyle olunca o vesveseden de kurtulmuş oluruz. Mesele bunu fark etmektir. Gönlümüze gelenin şeytandan mı yoksa Allah'tan mı geldiğini bilmektir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, insana bir meleğin dokunması vardır, bir de şeytanın dokunması vardır. Meleğin dokunması hayırdır, meleğin dokunması nurdur. O haktan geliyor. Biri gönlünde o haktan, hayırdan bir şey gördüğünde buna şükretsin, hamd etsin. Haktan gelmiş o. Şeytanın dokunması insana vesvese vermiştir. Dolayısıyla batıra davet eder, yanlışa davet eder, haktan gayrısına davet eder. Kim kendinde böyle bir şeyde görürse Hemen Allah'a sıkılsın. Şeytandan Allah'a sıkınsın, Onu gönlünden uzaklaştırsın. Evet. Efendim Samsun, Sevim Taş. Gece uyuyamıyorum, çok korkuyorum. Kötü rüyalar görüyorum. En çok da yılan görüyorum. Bu durumda ne yapmam lazım? Rüyada gördüklerimizin manevi bir manası vardır. Eğer gördüğümüz Yılansa, yılanlarsa bu sinsi düşman demektir. Hain, sinsi düşman. Düşmanlığını fark etmediğimiz düşman. Genel olarak bu nefsin halidir ya da nefislerin halleridir. Bazen bu kendi nefsimizin hali olabilir, bazen dışarıdaki nefislerin hali olabilir. Yani bize düşmanca bakıyor, yanlış bir şekilde bakıyor. Sinsice ama bunu gizliyor yalnız. Evet bu sinsi düşman demektir. Gördüklerimiz kendimize bakmamız gerekir. Nefsimizin bize böyle bir hilesi var mı? Bizi tuzağa düşürüyor mu? Bizi hile yapıyor mu? Böyle sağdan gelip sanki doğruymuş gibi gösterip yanlış yaptırıyor mu? Aynı şekilde evet, bir de dışarıdaki nefislerin bize muamelesi vardır, hali vardır, bakışı vardır. Allah bunu neden gösterir? Kendine dikkat et. Kendine dikkat et. Yılan seni ısırmasın. Ya da yılanlar seni ısırmasın. Isırırsa zehirlenirsin. Manevi olarak zehirlenirsin. Manevi olarak ölümüne sebep olur. Hem kendi nefsinin verdiği o yanlış vesveseye kapılma. Hem dışarıdaki insanların verdiği o vesveseye kapılma. Dost olarak görme. Bu zinsi bir düşman. Hak'tan başka bir tarafa davet ediyor ya da farklı bir muamerede bulunuyorsa, farklı bir bakışla bakıyorsa bunu anla diyor. Evet. Efendim Ankara'dan Senem, bir insanın gerçekten mürşidi kamil olması için ne yapması gerekiyor? İki yıldır birçok şeylerin bana göre olmadığını fark ettim. Bir arayış içerisindeyim ama ne olduğunu bilmiyorum. Hocamız bir müşid Kamil bulmamız gerektiğini söylüyor. Bu arayışımın son bulması için ne yapmam gerekir? Evet. Müşid-i Kamil olmak için ne yapmak gerekir? Müşid-i Kamil öyle çalışmakla kazanılan bir şey değildir. Önce bunu böyle anlamak gerekir. Müşid-i Kamil demek peygamber varisi demekti. Allah peygamberlerini, nebilerini seçer, öyle buyurdu. Nereden seçiyor? İnsanların içinden seçiyor. Dünyaya göndermeden önce seçmiştir zaten. Seçmiştir, muameleyi de öyle yapar ona. Dolayısıyla aynı şekilde bütün müçhid-i de aynı şekilde seçilmiştir. Çalışmakla kazanılan bir şey değildir ama çalışmakla kazanılan şey velayettir, kulluktur, abdiyettir. İrşat bir vazifedir. Kulluk vazifesidir o da. O bir vazife. Kullarına hizmet vazifesidir. Peygamber de öyledir. Kullarıma hizmet et deyip, onu vesile ediyor. Hizmete vesile ediyor. Mesele, evet Allah'a kul olmaktır, abd olmaktır. Kulluk vazifeden önce gelir. Vazifenin önündedir. Mürşid-i Kamil'de, peygamber de kendi kulluğuyla kazanıyor. Allah'a karşı sadakatıyla kazanıyor. Azmiyle, çabasıyla, sabrıyla, gayretiyle kazanıyor çünkü. Mesele mürşid olmak değildir. Mesele Allah'a kul olmaktır. Yakın olmaktır, dost olmaktır, veli olmaktır. Evet, çabamızın, gayretimizin bu olması gerekir. Biraz önce Müşid-i vasıflarını söyledim. Peygamberin vasfı neyse, onun varisinin de vasfının o olması gerekir. Öyle olması gerekir. Evet, Allah'ın ayetlerini okuyup açıklayacak. Bununla beraber hikmeti, Allah'ın muradını öğretecek. Tabi olanların, kendisiyle beraber olanların nefsini tezkiye edecek, temizleyecek kötü ahlakını güzel ahlakla değiştirecek. El esmaul husna ile değiştirecek. Bir de bilmediklerinizi öğreten buyurdu. Bilmediklerimizi de bize öğretecek. Gerektiğinde müjdeleyecek, gerektiğinde uyaracak. Bununla beraber hayatıyla ahlakıyla bize örnek, şahit olacak. Bu peygamberin vasfıdır, vasıflaridir. Dolayısıyla Peygamber varisinin de vasfı budur. Yoksa başka türlü bir mürşid arıyorsak onunla Allah'a gidemeyiz. Sahabenin kazandığını kazanamayız. Kendi kendimizi kandırmış oluruz. Allah'ın ölçüsünü kabul etmemiş oluruz. Allah peygamberini böyle vasıflandırdı. Mürşid-i Kamil peygamber varisi onu temsil ediyor. Onun bu vasıfta olmasa olur mu? Olmaz. Evet. Efendim, İstanbul'dan Selahattin sürekli kanalınızı izliyorum. Çok memnunum. Bir tane Müslüman kardeşimiz var. Can ciğer bir kardeşimizdi. 20 yıllık bir kardeşimdi. Ama aramızda bir sıkıntı oldu. Bana bir iftira attı. Herkesin içinde çok kırıldım. Şu an konuşmuyorum onunla kendisi de ölene kadar konuşma kendisiyle ölene kadar da konuşmayacağım diyor. Kendisi de ölene kadar konuşmayacağım diyor. Ama ben de bu dargınlığın bir son bulmasını istiyorum. Tövbe ettikten sonra kimseyle küs kalmak istemiyorum. Bu durumda ne yapmalıyım? Evet. Bu durumda evet ne yapılması gerekir? Kardeşliğini göstermesi gerekir. Özür dilemesi gerekir. Eğer Ölünceye kadar konuşmam diyorsa incinmiş demektir. incitmişiz demektir. Evet, küs kalmak istemiyoruz. Önemli olan bizim barıştan yana olmuş olmamızdır. Eğer biz barışmak için gerekeni yaptıysak bizden yana bir sorumluluk kalmamış olur. Bu durumda sorumlu olmamış oluruz. Evet, inşallah o yakınlığını göstersin, kardeşimiz de onunla barışır inşallah. Evet. Efendim, Bitlis'ten Koray Erem, bazı kıyafetlerimizin üzerinde marka gereği hayvan resimleri olabiliyor. Bu durumda namaz kılınabilir mi? Evet. İster marka resmi olsun veya resim olsun fark etmez o. Herhangi bir şekilde namaza mani değildir. Namaza mani olmaz. Namazı kılarken evet Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhissalatu vesselam Allah beden ile ruhun gönlün beraber olmadığı ibadeti kabul etmez dedi. Ruhla bedenin beraber namazda durmasıdır. Bu iş elbise işi değil. Gönül Allah'ın huzurunda durmalıdır. Ben, beni yaratan Rabbimin huzurundayım demelidir. Öyle ki Rabbinin huzurunda olduğunu tatması gerekir. Tadınca namaz miraç oldu. Huzurda durmuş oldu. Rabbinin huzurunda durmuş oldu. Mesele bunu tatmaktır. Allah'ın huzurunda olduğunu tatmaktır. Allah'ın huzurunda evet, İyâkena abdu ve yyâkena esta'in Yalnız sana avdoluyoruz. Nimet verdiğin kullarınla beraber sana avdoluyoruz. Ya de ayn, seni istean ediyoruz. Seni sevdiğimiz için seni istiyoruz. Her neyi istersek senden istiyoruz ama önce seni istiyoruz. Senin rızanı istiyoruz. Yakınlığını, dostluğunu, cemalini istiyoruz. İstediğimiz sensin. Hayatı böyle yaşıyoruz. Senin sevgini kazanmak için, rızanı kazanmak için koşturuyoruz. Beraber koşuyoruz. Beraber çabamızı, gayretimizi sarf ediyoruz. Yoksa böyle gömlekte, elbisede resim oldu, marka oldu, şu oldu. Bunlara takılmak doğru değildir. Zora neden olmasın? Evet. Efendim bir izleyicimiz, Kur'an'da huri ve cinsellik kavramı ne boyuta geçiyor? Cennette cinsellik var mıdır? Her şeyi Allah'tan öğrenmek lazım. Ne boyuta geçiyor? Allah anlatıyor. Huri deyince eş demektir. Eş. Gözünü, gönlünü eşinden başkasına taraf döndürmeyen eş demektir. Gözü eşinden başkasını görmeyen eş demektir. Huril in Aynı zamanda göz. Gözünü eşinden ayırmayan. Eşine aşık eşler. Öyle buyuruyor. Allah buyuruyor. Onları onlarla evlendiririz dedi. Evet. Mesela farklı ayetlerde onları yeni yarattık. Onlara ne bir cin, ne bir insan eli dokunmamıştır. Yeni yaratmış onu. Kulu için yaratmış. Eş olarak yaratmış. Bununla beraber Allah cennetteki nimetleri anlatırken orada evet o nimetlerin bir kısmı dünyadakilerine benzerdir. Bir kısmı da benzemiyor. Yani dünyada hangi nimet varsa orada da o nimet vardır. Ama bir de benzemeyen nimetler vardır. Farklı nimetler vardır. Bizim şu anda aklımızın almadığı, gözümüzün görmediği, kulağımızın işitmediği nimetler vardır. Evet. Dolayısıyla orada her şey vardır. Bir de hepsinin üzerinde, bir de Allah'ın rızası vardır dedi. Hepsinin üzerinde Allah'ın rızası. Acaba nasıl bir şeydir? Bu tarifi imkansız bir şeydir. Ama kul eğer dünya hayatını yaşarken Allah'a yolculuk yapıp, o vuslat yolculuğunu yapıp rıza makamına gelmişse bunu bilir, bunu anlar. Bu nitadar ne kadar? Bir parça. Bir parça oradaki rızayı anlasın diyedir. Bir de Allah'ın rızası vardır. O an çok farklı bir an. Allah'ın cemalinin tecelli ettiği an, rızasının tecelli ettiği an kul cenneti de unutur. Yüz bin sene öyle kalsa bile o halde, o Allah'ın perdeyi açtığı, cemalini müşahede ettirdiği, rızaya şahit olduğu an, yüz bin sene öyle kalsa, hiçbir şeyi hatırlamaz. Cenneti de hatırlamaz. O bambaşka bir nimet. O bambaşka bir şey. Cenneti düşünürken, veli cennetteki nimetlere Dönüp bakamıyor zaten. Düşünemiyor böyle bir şeyi. Yani dünyadaki nimetlere benziyor mu, benzemiyor mu, orada ne vardır? Oraya dönüp bakamıyor. Onun düşündüğü tek bir şey vardır. Rabbi ile muhatap olmak. Rabbinin cemarına şahit olmak. Rızasına evet, ermek, rızasına şahit olmak. Rabbinin kulum senden razı oldum demesi. Seni seviyorum demesi, ona selam etmesi, selam göndermesi. O evet, mümin, veli demektir zaten. Mümin, Allah'ı her şeyden çok, canından çok seven demektir. Veli de zaten Allah'ı her şeyden çok, canından çok seven demektir. Yoksa veli, böyle bir takım kerametlere sahiptir. İşte şunu şöyle yapıyor, bunu böyle yapıyor. Demek, veli bilmemek, veli anlamamaktır. Veli demek, Allah'a aşık olan demektir. Velayetin ölçüsü budur. Allah'a aşık. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Allah kendini sevdiklerine tanıtır. Allah da kendini ona tanıtır. Neye karşılık? Onun aşkına karşılık. Onun feryadına karşılık. Onun kurunun seni seviyorum demesine karşılık. O da ben de seni seviyorum deyip, Kendini ona tanıtır. Seviyorsa sevgisinin gereğini yapar. Allah'ın sevdiğini yapar. Allah neyi seviyorsa onu yapar. Bunun için her türlü fedakarlık yapar. Dolayısıyla her şeyi, canını da ona kurban eder. Evet. Efendim Burdur'dan Fatma isimli bizdecimiz Hocamıza selamlar. Sonsuz bize dua etmesini istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Diyarbakır'ı çok seviyorum. Tüm şehirlerimizi çok seviyorum. Selamete kalın inşallah demiş. Allah razı olsun. İnsanın sevdikleri bir yerde olunca o şehri de sever. Hatta o ülkeyi sever. Neden? Sevdiği oradadır diye. Bu böyledir. Birini sevince onun yakınlarını da seversin, onun sevdiklerini de seversin. Sevgi bunu gerektirir çünkü. Eğer biri Allah'ı seviyorsa, Allah için sever. Allah için sevmeyenler, sadece Allah'ı sevdiğini hayal etmiştir. Kendini kandırmıştır. Eğer şu anda bu sevgiyi kaybetmişsek, insanlık, ümmet bu sevgiyi kaybetmişse ben müminim, ben Müslümanım dediği halde birbirine düşmanlık yapıyorsa, birbirini öldürüyorsa, bir şeyler için, o ne olursa olsun, ne adına olursa olsun, iman yok demektir. Bu aşk, bu muhabbet, Allah için sevmek yok demektir bu. Allah'ı sevenler, karıncayı bile incitemez. Bir insanı incitemez, bir gönül kıramaz. Değil onu öldürmek, değil ona zarar vermek, ona zulmetmek, sıkıntı vermek, gönlünü bile kıramaz. Eğer bunu yapabiliyorsa, onu Allah ile beraber görememiş demektir. Allah'ı onunla beraber görememiş. Allah'ın her şeyi ihata ettiğini anlamamış, iman etmemiş demektir. Allah'ın onun üzerinde bir muradının olduğunu anlamamış demektir. Allah'ı tanımıyor. Tanımıyorsa nasıl sevecek? Tanımayınca sevmiyor. Kendi kendine bir ilah hayal etmiş. Benim Rabbim böyle istiyor diyor. Evet. Dolayısıyla insanı sevmememiş. İnsanın kendisi için imtihan olduğunu, cennet olması, cennete vesile olması gerektiğini anlamamış demektir. Ümmetin düştüğü hal, bu haldır. Evet, Rabbini bilmemek, dolayısıyla tanımamak, dolayısıyla sevememek, iman etmemek, iman etmeyince de onun için sevemez. Allah için sevemez yani. Bütün ümmetin buna ihtiyacı var. Onun için. Bize düşen Rabbimizi, sevmektir, onun sevgisini kazanmaktır ve onun için sevmektir. Sevip insanı kendimiz için cennet yapmaktır, cennete vesile yapmaktır. Evet. Efendim programın sonuna gelmişiz efendim izliyorsa bir mesaj efendim. Böyle. Efendim Kırık Kaleden Naid'e selamünaleyküm hocam sizleri severek izliyoruz. Bizim için dua ederseniz çok mutlu olurum. Hayırlı programlar dilerim. Allah razı olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin inşallah. Allah bizi kendisini tanıyanlardan anyanlardan eylesin inşallah. Vahyine iman edip tabi olanlardan eylesin inşallah. Resulullah Efendimiz'e tabi olup aklakına birden müminlerden eylesin inşallah. Allah bizi dünyada mahşup eylemesin, ahirette mahşup eylemesin. Allah bizi huzurunda mahşup eylemesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, tecellisi, güzelliğinin tecellisi, nurunun tecellisi Aşkının, muhabbetin tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlünü üzerine olsun inşallah. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun inşallah. kardeşlerimize muhabbetlerimizi artırıyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sevgili izleyenlerimiz, birkaç hafta ara verdiğimiz için öncelikle soramadığımız sorumuza yer verdik. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sormaya çalışacağız inşallah. Cevap bulmaya çalışacağız. Buluşunca kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.